Ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyodasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sonmaz. Desteği için de dinleyicimiz Wildan Atavuz'a teşekkür ederiz. Evet, gündemimizde neler var beyler? Evet, şimdi Anadolu'dan taze gelmiş arkadaşımıza söz verelim. Nehirleri. Taze. Ee, <gülüyor> <gülüyor> nehirlerin durumunu anlatsın. Bu yakında da yayınlanacak herhalde. Evet, evet. Böyle bir araştırma içindeyim. nehirlerle ilgili bir dosya hazırlıyorum. <gülüyor> Biraz... Ürkünç bir dosya, korkunç bir dosya olacak <gülüyor> ama bu benim suçum değil böyle olması inan hepimizin suçu. Çünkü gerçekten nehirlerimizin durumu çok felaket bir durumda. Biz bunların suyunu içiyoruz, bunların suyuyla tarım yapıyoruz. Örneğin herkesin çok yakından bildiği uzun süredir kamuoyunu işgal eden bir nehir örnek vermek istiyorum Ergene Nehri mesela. Ee, Ergene Nehri'nin sadece beşte biri su, geri kalanı da kimyasal element tablosu. İçinde her türlü zehir var. Ee, ya bunun akıl almaz bir şey ya. Yani... Bir milyona yakın insanın kanalizasyon atığı Trakya'daki bütün tarla, o Ergene Hazasındaki tarlaların ilaçları, zehirleri, kimyasalları. Onun dışında fabrikaların, ilaç fabrikalarının, tekstil fabrikalarının, ağır sanayinin bütün atıkları bu nehrin içinde. Ve bu nehirle bu nehrin aktığı güzergah boyunca tarım yapılıyor. Örneğin pirinç, çeltik, Türkiye'nin en fazla çeltik yetiştirilen yeri sonrası yaklaşık Türkiye'nin yerli pirincinin %60'ı orada yetiştiriliyor neredeyse. Ee, ve bu beşte dördü su olmayan sıvıyla sulanıyor örneğin. Rengi ne? Ee, simsiyaha ama o siyahı anlatmam biraz zor. Kokusu olmadan hani siyah bir anlam ifade etmiyor ama... Kimyasal siyah. Öyle böyle bir koku değil, öyle böyle bir siyah değil. Ee, siyah sadece bu arada renklerden bir tanesi. Anadolu'nun her yerinde nehirler farklı renklerde akıyor. Ee, örneğin Menderes'in kollarının kırmızı aktığını görebiliyorsunuz, sarı aktığını görebiliyorsunuz, turkuaz aktığını görebiliyorsunuz. Mor, gö demin gösterdiğim iki evet, fotoğrafta evet. şey yaptık. Çok dehşet verici bir durum var. Yani neden oluyor biliyor musunuz o renklerde? Tekstil o gün tekstil sanayi e, hangi kumaşı boyuyorsa nehir o gün o renk akıyor. <gülüyor> e, o yüzden bu renkler oluşuyor aynı zamanda. Hani Tekstil boyama yapmadığı zamanda da siyah akıyor. O ayrı bir <gülüyor> mesele. E, ve bütün tarım, e, önemli tarım havzalarını besleyen nehirlerin su kalitesi 3 e, aşağı 5 yukarı 4. sınıf su olarak geçiyor. 4. sınıf suyun Türkçe karşılığı ise arkanıza bakmadan kaçın demek. Yani aslında o suya yaklaşmayın. Ne tarım yapılabilir, ne içinde herhangi bir canlı yaşamı var, hem ne de sizinle bir temas halinde olması gereken bir su anlamına geliyor. Çiftçilerin durumu nasıl? Çiftçilerin durumu nasıl? Çiftçiler çok bunun farkında değiller, e, tıpkı biz insanların da farkında olmadığı gibi, yani biz o suyla yapılan tarım ürünlerini yiyoruz, her gün tüketiyoruz. Yani e, işte Aydın Ovası, Menderes Deltası, e, Menderes Nehri'nin hayat verdiği Türkiye'nin en verimli olanlarından bir tanesi. E, ...Gediz Deltası... Ge gene böyle... ...yani Türkiye'de tarımın yapıldığı... E, ...önemli nehirlerin... E, ...aşağı yukarı neredeyse... ...hepsi e, insan sağlığına... ...zarar verecek kadar noktasal... ...bazda zehir akıyor... E, ...ve biz... Ben de şuna şaşırıyorum her zaman. E, o nehri, o renk görüyoruz. O renk yapanlar... E, ...söze geldiğinde... ...bu ülkeyi en çok seven insanlar. E, para kazandırıyorlar... ...sözde döviz getiriyorlar... ...ekonomi oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama daha yediğimizi... ...zehirleyip içtiğimizi zehirledikten sonra... E, ...ve o nehrin içindeki... ...canlı yaşamını... ...o nehrin etrafındaki canlı yaşamını... ...yok ettikten sonra... Ee, sevecek elinizde ne kalıyor ki vatan adına? Evet yani şey ortak arkadaşımız Güven'in yani doğa derneğinden sık sık tekrarladığı gibi nehirler aslında bir organizma olarak düşünülse Tabii. damarları can, can damarları Aynen. bütün doğanın ve hepimiz için can damarı Damar. yani, kanın akıp taze bütün moleküllerin bizi beslemesi gereken bir şey. Şimdi nehirleri bu hale getiriyor. Tek problem kirlilik de değil bu arada nehirlerde. Ee, ciddi problemlerden bir tanesi de barajlar e, ve HES'ler. HES'ler Türkiye'de şu anda son özgür akan nehir Dicle ee, yani büyük bir baraj yoktu Dicle üzerinde ama işte şimdi Hasankeyfi de su altında bırakacak Ulusu Barajı bitiyor. Böylece özgür akacak hiçbir nehirimiz kalmayacak memlekette. 2040'a kadar da öyle bir şey hatırlıyorum. Bir süre önce okumuştum. Dicle ve Fırat'ın da 2040'a kadar en fazla ömrü var şey deniz, Baraj olarak, denize, tabii, tabii. denize ulaşmaları bitiyor 2040'ta 2040 nedir yani şurada aynen öyle bir de şöyle bir sıkıntımız var örneğin Kızılırmak deltası şey Kızılırmak Türkiye'nin uzun nehirlerinden bir tanesi Ve geçtiği yerde e, ki toprakları toplayıp götürüp e, deltada yani denizle buluştuğu noktada biriktiriyor. Biriktirdiği yerde de deltalar oluşturuyor. Deltalar dünyanın en verimli tarım arazileri aynı zamanda. <Gülüyor> Yılda iki defa üç defa ürün alabildiğiniz yerler. Şimdi bu barajlar ve HES'ler nedeniyle nehirler... Türkiye'den e, toprak taşıyamıyor denizlere. Toprak taşıyamadığı için binlerce yılda oluşan o deltalar tekrar deniz tarafından yutulmaya başladı. Zaten denize ulaşamayacağından bahsediliyor evet, işte. Evet. Yani artık denize ulaşamayan bir nehir nehir olmaktan çıkmış demek. Şöyle de. çarpıcı bir örnek vereyim. E, yaklaşık bir buçuk kilometre deniz toprağı yutmuş durumda e, Kızılırmak deltasında. Yani bayağı toprak kaybediyoruz. Çukurova deltasında da durum farklı değil. Orada da her yıl Ee, onlarca metre toprak deniz tarafından yutuluyor. Bunlar en tarım, verimli tarım arazilerimiz aynı zamanda. Menderes'ten tabii e, bahsedince bir de yani Ege bölgesi dünya e, Türkiye'nin en verimli yerlerinden e, yani e, birinin evet. ana e, sulama şeyi e, Menderes nehri Doğru. yani ana damarı ve onun yok olmasından bahsediyoruz değil mi? E, Menderes ile ilgili benim e, daha korkunç e, tahminlerim var. Şöyle ki ben e, Söke civarında bir habere gittiğimde bir defasında e, uranyum kuyuları ile ilgili bir haberde yaklaşık 13 tane uranyum kuyusu vardı. 1950'lerde açılmış, öyle bırakılmış ve yakındaki köylülerin hepsi tamamen kanser. Bu arada o uranyum kuyularının hemen bitişinde 250 dönümlük bir organik tarım arazisi var. Hemen aşağısında bitişiğinde de dev bir mandra var. Yani Türkiye'nin her tarafına süt, yoğurt, ayran gönderen bir mandra. Ee, korkunç bir manzara. Ee, oraya birlikte gittiğimiz köyün muhtarı ki köyde herkes kanser hemen hemen. Bak dinle dedi. Eline bir taş aldı. E, Kuyu yattı ve aşağıda su var kuyunun altında. Uranyum kuyusunun altında. Ve o su beş parmak dağların eteklerinden çıkıyor ve bu... Su aslında Menderes'e karışıyor. Menderes'i besleyen sular bunlar. Yeraltı suyuyla e, o bölgede daha önce böyle bir problemler, bu tek, buna benzer problemler yaşandı uranyumla ilgili. E, sorunun daha da görünenden ağır olabileceğini düşünüyorum ki incelediğim nehirlerin birçoğunun suyunda kadminyum denen çok Kadmium, ha. Evet, zararlı e, bir elementimiz de var. Evet şimdi bir nehir demişken tabii bir de iklim değişikliği ile ilgili de yeni bir haber sabahlinde deyimme fırsatı bulmuştuk dün sabah iklim değişikliğinin dünya çapında sonuçları olabilecek başka bir etkisinden bahsediliyordu gardeyn'dan Nikola Davis'in haberinde bu çeşitli yerlerinde dünyanın iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın e, şeyi çok daha az besleyici hale getireceği, çeltikleri yani pirinci ve karbondioksit e, yükseldikçe atmosferde vitamin seviyeleri ve mineral seviyelerinin düştüğü. Tabi bu milyarlarca insanı e, birinci derecede ilgilendiriyor. Evet. Çünkü temel beslenme maddesi <gülüyor> Asya'da, Güney Asya'da, Güney Doğu Asya'da Burada işte, buğday Standesini, neyse orada da pirinç o evet. Ama orada tabii nüfus çok daha kalabalık. <gülüyor> yani iki buçuk milyar dünya nüfusunun üçte birinin beslenmesinin <gülüyor> dehşetli etkilenebileceği bir şey ve Science Advances dergisinde hakemli çıkmış <gülüyor> bu dergi. Yani mesela çok daha az besleyici hangi ülkede olursa olsun çok daha az besleyici hale getiriyormuş. ...hararetin yükselmesi... ...bu arada hararet dediniz... ...tam 33 yıldır NASA'nın ölçümlerine göre... ...dünyanın harareti gümbegüm güm artmış... Evet, evet. ...sıcaklığı... ...33 yıldır... Yani ...400 ay diyorlar... Ee, ...bayağı altta kazan yakmış... ...ısıtıyoruz evet, dünyayı evet, gibi... ...ben gün. de gördüm... ...yani çok evet. acay... ...yani bu şeyi 2 dakika daha sürdürürsem... ...yani %10 daha az protein... Demir 8 daha az. işte Çinko yüzde 5. Bu mevcut karbondioksit seviyeleri ne göre daha böyle azalmaya devam ediyormuş ve daha kötüsü bütün B vitaminleri B1 B2, B5, B9 da düşüyor. Çinko falan hepsi düşüyor. Ve mesela B9 denen vitamin yüzde 30 oranında kalmıyormuş. Yani bunlar o zaman doğan çocukları, bununla beslenen çocukları falan de, de, zihinlerini de zekalarını da etkileyecek bir durumda. Daha az azot vesaire vesaire Malaria çok ciddi bir şey olacakmış. Ve en önemlilerinden biri de Bangladeş nokka altına gidiyor. Bangladeş zaten yani dünyanın en talihsiz ülkelerinden biri. Bir de üçte biri şey sula, sev, seviyesinin altında Hollanda gibi yani deniz seviyesinin. Dolayısıyla çok feci bir durum var. Ve tabii araştırmanın en son şeyi şu bu sadece pirinç için yapılmıştı. Elbette <gülüyor> buğda için ve patates için ve diğer bütün tavıllar için de <gülüyor> Hazır tarımdan girmişken siz Ömer abi birkaç bilgi vereyim ben de. Ee, Türkiye'de son 40 yılın en e, kurak Mayıs ayını yaşıyor bu arada. Ee, şimdi çok çelişkili bir haber vereceğiz ama zaten iklim değişikliği de tam olarak bu demek ee, Bazı yerlerde de inanılmaz derecede sel ve felaket haberleri var Dolu, Ankara'da mesela gene dün Tabii, acayip bir dolulu Sadece o değil, Bursa'da inanılmaz, e, Bursa ve ilçelerinde inanılmaz bir yağış yaşandı e, Kamyonları yutan sular görüldü Aynı şekilde Kocaeli'nde e, gene geçtiğimiz günlerde inanılmaz etkili bir yağış yaşandı. E, Birçok hayvan telef oldu. Büyükbaş hayvanlar gitti. Yalova e, sabah saatlerinde başlayan 30 dakikalık bir yağmura esir oldu. Bütün e, 200 civarında evi su basmış. E, Manisa özellikle şirketin Bu civarda çok ciddi hasar var tarımlar, tarımda ki aslında Mayıs yağmurları tarımda bereket yağmuru diye geçer. Her yerde öyledir bilmiyorum. Bu felaket yağmurları oldu bunlar. Evet. Ya yağmıyor ya yağınca da felaket yağmuru olarak yağıyor. İşte tam iklim değişikliği de bu. Yani Hı. iklim değişikliğiyle suyun varlığı da yokluğu da dert haline geliyor ciddi bir dert haline. Ama Paris anlaşmasını bir kural kitabı yapmak için, iklim kural kitabı yapmak için toplanan ülkeler maalesef sonuç alamadan da bağlamışlar. Evet. Ee, Keza Muğla ortanca özellikle ciddi bir 45 dakika süren yağış sonucunda e, zarar gördü. Tekirdağ Süleyman Paşa ilçesi, e, Kiraz Festivali'ni perişan etti Yağmur, e, Kars Sarıkamış, e, Akören. gibi yerlerde de e, büyük zararlara yol açtı. Mayıs yağışları beklenen yerlerde ise hiç yağmadı. Neredeyse. Evet. Yani senin şu iki saniyede saydığın şeylerde de yani bir Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'den bahsetmedin galiba. Orada da sürekli yağıyor zaten. Evet. <gülüyor> yani onun dışında her evet. tarafta evet. normal yağışlar Aynen. var. Aynen. Marmara'da da Ege'de evet. de Ve Güney'de de. Aynı. Bu arada e, şeyi atlamayalım. 10 aile Avrupa Birliği'ni dava ediyor. Evet ya. Onu söyledik. Çok evet. hoş bir haber. Evet. Çok hoş bir haber. İklim değişikliğiyle yeterince mücadele edilmediği için. Bizim geleceğimizi bize sormadan çalmaktasınız diyorlar yani. Ben yavaş yavaş insanların ipi elmeye, ele almaya başladığını seziyorum sanki Ömer abi. Belki biraz daha süre alacak ama daha hızlı olma. E, evet evet. E, yani giderek hızlanıyor bunlar. E, kendi ülkelerini davaya eden ülkelerin sayısı da oldukça. Evet artıyor. Artıyor. Kanada, Hollanda, Portekiz. Ben de bir kötü haber daha vermek zorundayım. Onu da verdik ama bir kez daha tekrarlayalım. Bir kıyamet habercilerinden biri de Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni e, raporu e, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli hastalıklarla mücadele ile beraber yaptıkları bir araştırmada antibiyotik rezistansı ki dünyada insanların en önündeki en ciddi tehlikelerden biri E. coli Özellikle hı hı. kolibasilinin e, çok e, süper turbo etkisi yaratacağını söylüyormuş. Turbo etkisi, iklim değişikliğinin yani küresel ısınmanın Evet böyle. Zatürre e, basilleri, bakterileri filan, antibiyotik dirençli olan Kenpneumonoyai filan gibi şeylerde çok artıyor diye berbat bir haber vardı yani. Gerçekten berbat. Zaten antibiyotikler de e, giderek etkisini yitirmeye başlıyor. Doğru. Evet. Bu yani antibiyotiğe dirençli kazandıza en basit e, kemik ameliyatı, kasık ameliyatı bilmem ne fıtık bile yapamayacak hale geliyorsun çünkü Doğru. enflamasyon yani şey başlayacak o zaman berbat bir durum. Antibiyotik bu da çok ciddi. Nature Climate Change'de çıkmış çok taze. 21 Mayıs'ta yayınlanmış bir araştırmaydı antibiyotik direncinin arttı. Evet bitirebiliriz herhalde. Bu... Çok çabuk geldik bugün sanki. Evet senin şey Sonra. bu nehirler araştırmasında umarım önümüzdeki hafta hürriyette pazar günü görebiliriz. Evet, evet. diye ümidliğindeyiz o zaman tekrar üzerinde konuşmak şu olabilir tek tek inceledim Türkiye'nin bütün <gülüyor> önümüzdeki hafta görüşmek üzere o zaman hoşçakalın hoşçakalın iklim için bir iklim adaleti güncesi Paris anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar: Hüjay Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombi. Açık Radyo program destekçisi olun.